Bunun için, Hristiyan ya da Yahudi bir kız, bir Müslümanla evlendiği zaman, girdiği bu yeni ailede onun inandığı, saygı duyduğu şahsiyetlerin kötülenmeyeceğinden, aşağılanmayacağından emin olabilir. Ama bir de, Müslüman bir kızın, Hristiyan ya da Yahudi bir erkekle evlendiğini düşünün. Durum aynı mıdır? Şüphesiz hayır. Müslüman kadın için mübarek olan şahsiyet, Allah'ın son Resulü, Bu ailede saygıyla anılmayacak. Hatta kadının çocukları, ekseri babanın dinini takip edecekler. Öyle değil mi? Peki, düşünelim şimdi. Kadını böyle bir zulme, böyle aşağılayıcı bir duruma terk etmek, doğru olur mu? Söyleyin bakalım. Bu açıklama karşısında Rum dostumuz, mahcubiyetini gizlemek istercesine, omuz silmekten başka bir şey yapmadı. Bana gelince, ben bu Ümmi köy ağasının, Kendi milletine özgü bir açık zihinlilik ve sağduyuyla yaptığı bu açıklamada çok önemli bir sorunun ipucunu, anahtarını bulmuştum. Ve Kudüs'teki yaşlı hacının sözleriyle olduğu gibi, onun sözleriyle de önümde İslam'a götüren yeni bir kapının açıldığını hissetmiştim. Yeni görevimin bana sağladığı maddi şartlara bağlı olarak Kahire'de şimdi bundan birkaç ay önce hayal bile edemeyeceğim bir bolluk içinde yaşayabilirdim. Artık kuruşların hesabını yapmam gerekmiyordu. Ekmek, zeytin ve süte talim ettiğim günler geride kalmıştı. Ama ben, bir bakıma yine de eski geleneğime bağlı kalarak, Kahire'nin kibar semtlerinden birini seçmek yerine, beni açık kollarla karşılayıp, bir ana sıcaklığıyla iki yanağımdan öpen o eski dostumun, Triesteli şişman pansiyoncumun evini tuttum yine. Kahire'ye gelişimin üçüncü günü, gün batımında kaleden doğru, boğuk top sesleri duydum. Aynı anda kale caminin yüksek minarelerinde şerefelerin çevresini bir ışık halesi sardı. Ve bir anda şehrin bütün minareleri benzer ışıklarla donanıp akşam karanlığını bir ışık şenliğine çevirdiler. Eski kahirinin her yanında garip bir hareketlilik göze çarpıyordu. Yürüyen insanların adımları hızlanmış, yürüyüşleri bir düğün şenlik hafifliği kazanmıştı. Her zamankinden farklı yüksek, Çok sesli bir uğultu vardı sokaklarda. Havada belirgin bir gerilim, yepyeni bir titreşim hissediyordunuz. Yeni bir ayın, Müslümanlar için kutlu bir ayın, Ramazan'ın girdiğini bildiren hilal görünmüştü. Buydu bütün bu değişikliğin sebebi. Bundan 1400 yıl önce Hazreti Muhammed'e vahyin inmeye başladığı aydır Ramazan. Her Müslümanın bu ayı oruç tutarak geçirmesi gerekiyordu. Bütün bu otuz gün süresince Kahire halkı semavi bir iklime taşınmışçasına alev alev parıldayan gözlerle coşku içinde dolaştılar cadde ve sokaklarda. Ve ikinci bir hilalin göründüğü otuzuncu gece yeniden top sesleri, sevinç çığlıkları, şenlik. Bütün minareler sabaha kadar alev alev ışıklar içinde kaldı. O zaman öğrendiğime göre bu oruç ayının iki amacı vardı. Biri Gün boyu yiyip içmeden kaçınarak insanın, yoksulların ve açların hissettiği şeyleri kendi bedeninde hissetmesini ve böylece toplumsal sorumluluğun dinsel bir yaptırım olarak insan bilincine yerleşmesini sağlamaktı. Öteki amaç ise, bir aylık oruç sırasında kişinin kendi nefsini arındırması ve bu yönde kendini belli bir sıkı düzen içinde tutarak günlük hayatı bir ibadet dikkati, bir ibadet iştiyakı içinde yaşamayı öğrenmesiydi. Orucun mahiyetinde hemen görülebilen bu iki unsurda, insanların kardeşliği, kaygıdaşlığı ve kişisel arınma, kişisel disiplin fikrinde, ben İslam'ın ahlaki öğretisinin ana çizgilerini görmeye başlamıştım. İslam'ın gerçekten ne anlama geldiği, nasıl bir yol önerdiği konusunda daha sahih bilgiler elde etmek için, çaba gösterirken bu konuda kahirili Müslüman arkadaşlarımın yaptığı açıklamaların büyük yararını gördüm. Bu arkadaşlarımın içinde en önde geleni zamanın en büyük İslam alimlerinden biri olan Şeyh Mustafa el-Marai idi. Kendisi el-Ezher uleması içinde tanıdığım en parlak şahsiyet düşüp Nitekim birkaç yıl sonra rektörlük görevine getirildi. Tanıştığımız zaman 40 yaşlarındaydı ama dinç adaleli yapısıyla 20 yaşlarının çevikliğine, canlılığına sahipti. Mısırlı alim Muhammed Abduh'un öğrencisi olan ve gençliğinde devrimci düşüncelerin esin kaynağı, Cemalettin Afgani'nin görüşlerinden etkilenen Şeyh El marayinin kendisi de keskin görüşlü, eleştirici, çözümleyici düşünceye taraftar, değerli bir düşünürdü. Her fırsatta bana bugünün Müslümanlarının aslında kendi inanç temellerinden çok uzaklaşmış bulunduklarını ve dolayısıyla Hz. Muhammed'in getirdiği mesajın muhteva ve potansiyel olarak çağdaş Müslüman hayatı ve düşüncesiyle asla değerlendirilemeyeceğini söylemekten geri durmazdı. Bu tıpkı derdi, bugünkü Hristiyanların birbirlerine karşı sevgisiz davranışlarına bakarak Hz. İsa'nın sevgi öğretisinin yanlışlığına hükmetmek gibi bir şey olur. Şeyh el-Marai, beni Ancak bu tür uyarmalardan sonra elehesere götürdü. Kahire'nin eski alışveriş merkezi Muzki Caddesi'nin kalabalık sokaklarından çıkarak, bir yanında Ezher Camii'nin büyük, muhteşem kapısının yer aldığı küçük bir meydanlığa vardık. Çifte kapıdan ve gölgeli bir ön avludan geçip, cami'nin eski kemerlerle çevrili, geniş, dikdörtgen avlusuna girdik. Uzun, siyah cübbeler, Beyaz sarıklar içinde öğrenciler hasır üzerine oturmuş, alçak sesle önlerindeki kitap ve yazmalardan ders okuyorlardı. Dersler ileride caminin büyük kapalı salonunda veriliyordu. Hocalar dersi son derece alçak bir sesle anlatıyorlardı. Öyle ki sözlerini kaçırmamak için öğrencilerin tam bir dikkat içinde kendilerini vererek dinlemeleri gerekiyordu. Böyle bir kendini verişin bu insanları gerçek ve derin bilgiye yönelttiğini düşünürdünüz. Ama Şeyh Marai bu yanılsamayı bozmakta da gecikmedi. ''Şu allameleri görüyor musunuz?'' dedi. Bunlar sokaklarda yazılı kağıt türünden ne bulurlarsa yiyip yuttukları söylenen Hindistan'daki o kutsal ineklere benziyorlar. Evet, yüzyıllarca önce yazılmış kitapları sayfa sayfa yiyip yutuyorlar ama özümleyemiyorlar onları. Kendileri asla düşünmezler, sadece okur ve tekrar ederler. Ve onları dinleyen öğrenciler de onlardan sadece okumayı ve tekrar etmeyi öğrenirler. Bu kuşaktan kuşağa böyle gelmiştir. Fakat Şeyh Mustafa diye itiraz ettim. Her şeye rağmen El-Ezher, İslami ilimlerin merkezi ve dünyanın en eski üniversitesi değil mi? İnsan, Müslümanların kültürel tarihinin hemen her sayfasında onun ismiyle karşılaşıyor on yüzyılı aşkın bir süreden beri, onun sütunları dibinde yetişen bütün o düşünürlere, ilahiyatçılara, tarihçilere, filozoflara ve matematikçilere ne dersiniz peki? Yüzyıllardır böyleleri yetişmiyor o sütunların dibinde, diye esefle cevap verdi şey. Tabii, belki zamanımızda bile bazen bakıyorsunuz, şöyle ya da böyle bağımsız bir düşünür çıkabiliyor el eserden. Fakat bir bütün olarak ele alınca, el ezherin, Kendisi de İslam dünyasının içine düştüğü aynı kısırlık ve verimsizlikle sarılmış. Bütün canlılığını, bütün dinamizmini yitirmiş. Bahsettiğiniz o eski İslam düşünürleri, bunca yüzyıldan sonra düşüncelerinin bırakıldıkları yerden alınıp geliştirilmek yerine, sanki değişmez ve nihai gerçeklermişçesine durmadan tekrar edileceğini hayal bile edemezlerdi. Eğer iyiye doğru bir adım atılmak isteniyorsa, önce taklitçiliğin, Ezberciliğin terk edilip kaynaklara bağlı ama yine de cesur bir düşünce cehdinin benimselmesi gerekir. Şeyh el-Marai'nin el-ezher hakkında yaptığı bu keskin eleştiri, İslam dünyasının her yanında görülen kültürel gerilemenin en derin sebeplerinden birini kavramama yardım etti. Bu eski üniversitenin bünyesinde skolastik fosilleşme, Müslümanların hayatında bugün sosyal bir kısırlık, bir cemaat verimsizliği olarak değişik ölçülerde yansımıyor muydu? Müslümanların içinde yaşadıkları sebepsiz yoksulluğa, toplumsal çöküntü ve karışıklıklara karşı gösterdikleri sessiz ve uyuşuk boyun eğiş tavrının temelinde de, bu entelektüel durgunluğun izleri görünmüyor muydu? O halde, diye düşünüyordum. Müslümanların bu gözle görünür gerilikleriyle de pekişerek, batıda, İslam hakkında bir takım çarpık kanaatlerin yaygınlık kazanmasına şaşmamak gerekir. Bu doğrultuda İslam hakkındaki yaygın batılı görüş şöyle özetlenebilirdi. Müslümanların gerileyiş ve çöküş sebepleri her şeyden önce İslam dininin kendinde aranmalıdır. O İslam ki, Hristiyanlık ve Yahudilik benzeri dinsel bir ideoloji olmaktan çok, çöl fanatizmi ve kaba tensellikle yoğrulmuş, bağlılarını insanlığın yüksek toplumsal ideallere doğru ilerleme hamlelerinden alıkoyan, boş inançlardan ve kör kadercilikten ibaret bir dindir. İnsan ruhunu cehaletin prangalarından kurtaracağına, onları daha da sıklaştırmaktadır. Öyleyse, Müslümanların hem kendileri ve hem de başkaları için İslam akidelerini ve içtimai geleneklerini bırakıp, kısa yoldan batılı yaşama tarzını benimsemeleri iyi olacaktır, falan.